Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldırıay Karagüler. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın çocuk kitapları programı bir dolap kitap başladı. Ee, bir canavar kitabıyla başladı hem de e, kiralık canavar e, kitabımızın adı Tudem yayınlarından yakın zamanda çıktı. Andreas Steinhofer'in yazdığı e, Suzan Geri Dönmez'in Türkçe'ye çevirdiği e, bir kitap bu. Kiralık canavar e, aslında e, birçok çağrışma e, açık bir e, kitap adı e, ben mesela kitabın adını görünce nasıl olaylar olacağına dair bir fikir edinememiştim e, aslında aklımda ilk ne canlandı? E, ya sonuçta kiralık canavar evet kiralık bir canavardan bahsediyoruz ama e, nasıl bir öykü altında e, altına nasıl bir öykü yattığına dair hiçbir e, fikrim olmamış meğer hiçbir e, tahminde bulunamamışım meğer e, şöyle bir hikayemiz var Canna adlı bir e, kız çocuğu var. E, bu kız çocuğunu şöyle e, tarif etmiş Andreas Steinfeld. E, İtalyan operalarını seven dünyadaki tek çocuk büyük olasılıkla Canna Renzi değildi. Ancak üç operayı baştan sona iki operayı da yarısına kadar ezbere söyleyebilen tek çocuk olduğuna şüphe yok. <gülüyor> yani böyle bir e, en büyük hayali... E, Opera sanatçısı olmak ee, ama e, şimdilik e, bu yaşında henüz e, sesinin yani lavocenin e, yeterince gelişmediğini böyle İtalyanca şeylerini veriyor arada mesela ses diyor yanında lavocay yazıyor e, kitap boyunca buna çok sık rastlıyoruz ya da mesela birinci bölümün adı da capitolo primo hani bunun Hı -hı. bir nedeni var çünkü e, işte canla e, İtalyan operalarına e, gerçekten aşık. Söylüyor. Yani bunları elinden geldiğince iyi söylüyor. Hatta bununla ilgili bir sırrı da var. Onu da biraz sonra belki söyleriz. Kaç söyleyeyim. yaşında bu arada? İşte 9-10 filan. Ee, şöyle bir tuhaflık var hayatında Canna'nın. Ee, Alman annesi canlı gibi operalara çok düşkün, çok seviyor İtalyan operalarını. Ee, İtalyan babasıysa hani Türkiye'de tavuk boğaz diyorlar, Arkadaşım bu nedir? <gülüyor> ...diye bir şey vardır ya... ...bir yaklaşım <gülüyor> böyle vardır ya... <gülüyor> ...onun gibi bir adam... ...yani İtalyanlarla Türklerin benzerliği de zaten hani... ...var e... <gülüyor> çok vardır... ...hep konuşulan bir şeydir... Ee, ...ondan sonra... ...yani öyle bir yaklaşım var babasının... ...ve hani rahatsız bile oluyor aslında yani... Ee, ...Canna'nın... E, ...opera söylemesinden... ...çünkü hani tizleri var, basları var... ...efendime söyleyeyim cam titreteni var... ...vesaire yani... <gülüyor> <gülüyor> Ailesi evlerinin altındaki restoranı işletiyor hı hı. Ee, ve işte Almanya'dalar bu arada İtalya değil Almanya'da yaşıyorlar ee, ve işte Canlı normal okula gidip gelen falan bir çocuk ama Canlı'nın bir e, şeyi daha var e, merakı daha var bu dünyada en çok sevdiği en çok yaptığı iki şeyden birisi opera dışındaki diğer şey korku filmleri izlemek, onun böyle hani dev iğrenç solucanlar falan hani öyle korku <gülüyor> filmler olur ya, onları çok seviyor bir biçimde, yani onlara bir çok Yani Ya opera bir yanda bunlar. Evet, evet. Ne kadar yani bir... aynı öyle. Ee, zaten bu konuya değiniliyor kitapta. Ee, i̇şte bu böyle bir çocuk. Ee, Canlı. İşte geceleri ailesi aşağıdaki restoranda çalışırken gizli gizli film izliyor. İşte orada kurabiye kemirip de dökünce işte elektrikli süpürgeyle süpürüp umarım aşağıdan duymazlar filan. Yani böyle bir hayatı var Canlı'nın. Bir yandan da işte okul hayatı var. Ee, okulda çok yakın bir arkadaşı var Virgen. Virgen'in e, Betsy diye kelbi bir oyuncak bebeği var. Bir oyuncak aslında kel değilmiş o baştan da. Sonra Virgen merak etmiş yani o tıraş ona yani bir şekilde babasının tıraş makinesinin nasıl çalıştığını anlamak istemiş. <gülüyor> Sonrasında kendi da, kafasında denememiş. Tabii. Ondan sonra da kay kalmasın diye e, fiyat etiketleri yapıştırmaya başlamış sağdan soldan topladığı. Ve yapıştırdığı her fiyat etiketiyle bebeğinin değerinin arttığını düşünüyor. Mesela şu son dönemde son yapıştırdığı etiketle bu kitabın geçtiği dönemde yani. 150... ...euro değerinde falan bir bebek yani. <gülüyor> fiyat etiketleri sayesinde. Kafası fiyat etiketleriyle dolu bir bebek yani. Ee, ondan sonra çok tatlı bir dünyadan bahsediyoruz evet, değil evet. mi? Yani hani böyle görüyorsun bu dünya yaşayan bir dünya. Çok belli yani. İşte Andreas Stani, çok... E, şunu da söylemeliyiz belki Rico ve Oscar dizisinden biliyoruz Andreas Steinöfeli. Sen onu ve... okudun ben Sıkı Dostları okudum. Sıkı Dostlar'dan iki erkek kardeşi maceralı. Spagetti canavarı. Spagetti canavarı. Evet evet yani çok başarılı çok evet. canlı bir e, Karakterler gerçekten ve... orada varlar ve evet, yaşıyorlar. Evet çok iyi karakterler. Bu kitapta da aynı böyle kısa bir kitap ama çok canlı çok dolu karakterler. Yani Virgen'in bebeği Betsy bile ciddi bir karakter bence yani. Hani sırf bu özellikleri yüzünden Bebek oyuncak bebek evet. ve figüran rolünde en fazla ama hı hı. hani yer ediyor gerçekten. Hı hı. E, sınıfta bir de arkadaşları Matze var. Matze arkadaşları demeyeyim aslında. Başlangıç olarak en azından arkadaşları değil Matze. Matze biraz e, işte sınıfın ayrık duran e, zorbası diyelim birazcık. Hı hı. Yani mesela işte Virken'den bebeği çalıp Betsy'i çalıp ee, i̇şte e, onu rehin tutup fidye isteyen <gülüyor> tabii sonra o fidyeyi yani. aldıktan sonra da ihbar edilmemesi için Betsy'nin çantasını alıkoyuyor. Mesela pembe bir çantası var Betsy'nin. Betsi veriyor ama çantasını alıkoyuyor yani her ihtimale karşı falan yani öyle bir tip. Ama bazen Canlı onun gözlerinde inanılmaz üzgün bir bakış yakalıyor. Hı. E tabii bunları durup dururken yapıyor olamaz bir çocuk. E, yani, vardır bir nedeni. Vardır bir nedeni. Fakat hani bir iletişimleri yok. Ee, i̇şte Canla böyle bir ortamda, böyle insanlar var etrafında. Annesi, babası ve arkadaşları, okul hayatı. Ve Canlı'nın bir sırrı daha var. Yani geceleri e, gizli gizli korku filmi izlemek en büyük sırrı değil. Çok daha büyük bir sırrı var Canlı'nın. O da bazı geceler evden kaçıp, nehir kenarına gidip, Ayda Operası'ndan en sevdiği bölümü okumak. <gülüyor> Geceleri. Süper bir evet. çocukmuş bu. Ee, şimdi bölümün adını Ayda Operası'ndan okuduğu bölümün adını e, not etmemişim hatırlayamıyorum ama e, memleket ile ilgili bir bölüm. E, yanlış hatırlamıyorsam memleket ile ilgili bir bölüm ve e, çünkü Canna'nın memleketi İtalya ona göre. Aha. O bir İtalyan ve işte mesela Laskala'da onun söylemesi lazım. Hedefi de bu. E, ve İtalya'ya gitmesi lazım. Ama bir türlü ailesi de hani buna para ayıramıyor yani hep gelecek yaza kalıyor gibi bir durum var hani şimdi değil gelecek yaz para biriktirelim öyle falan filan e, ve bir memleket hasreti çekiyor canına. o yüzden o ne, geceli geceleri nehrin kenarına gittiğinde içinden taşıp geliyor onu söylemek öyle bir şey onun için yani o hani gideyim de orada bunu söyleyeyim değil oraya gidince yapabileceği başka bir şey yok gibi bir durum müthiş bir karakter evet, yani. Evet, evet. Ee, ve böyle gecelerden birinde, e, ha önceden bir olay oluyor, okulda bir olay oluyor aslında, o geceden önce okulda bir olay oluyor ve arkadaşı birken birdenbire bundan uzaklaşıp, herkesten uzaklaşıp attı herkese ters davranını falan böyle bir içine kapanıyor, bir çekilip gidiyor yani e, aralarında. Şey Çünkü yapıyor. bir tane öğretmenleri var, bayan akla zarar, <gülüyor> Adı ee, evet yani küstah öğretmenler vardır ya böyle eziyet etmeyi Aha. de seven hafif, öyle bir tip. Ve Virgen'e falan matematikte çok başarılı olmadığı için Virgen'e hep böyle hani kafayı takmış diye takmış yani. Hani bu öğrenci palavrası değil yani takmış gibi bir tip. Ve e, Virgen de ona bir şey söylüyor bir gün. E, işte bir problem soruyor ama bayan akla zarar farkındaysanız bu problem akla zarar gibi bir şey söylüyor. E, şeye öğretmenine falan. Ondan sonra böyle bir olay oluyor. Virgen birden içine kapanıyor. Herkesten ertesi gün yani. Aha şey oluyor yani. Sonra o gece canına tekrar nehir kıyısına gidiyor. Ee, yine operasını söyleyecekken bir hışırtılar duyuyor. Böyle kırmızı iki göz Ooh. bir canavar nehrin kenarından geçiyor. Ve e, karşıda onun hep e, çıkıp şarkısını söylediği küçük bir tepecik var. Oradan bakınca Madsen'in evi görülüyor. Madsen'in penceresinden girdiğini görüyor Canlı. Ve diyor ki yani ne yapacağını bilemiyor. Hani onu kıyma yapacak şimdi falan filan. Ertesi gün hani okula gittiğinde ne yapacağını bütün geceyi çok huzursuz geçiriyor vesaire. Ama matya kıyma olmamış. Fakat yine o gök bakışlar var gözlerine. Hani i̇çine kapanmış. Çekilmiş Hı -hı. falan. Ve bunun peşine düşmeye karar veriyor canlı. Yani bu olan biten şeylerin bir tuhaflık. Burada bir tuhaflık olduğunu farkına varıyor kısa zamanda. Yani hemen. E ee, bir şeye tanık olmak. Tabi yani e, ve Matse'ye mektup yazıyor. Mesela çok girişimci de bir tip. Matze'ye bir mektup yazıyor. İşte sevgili Matze böyle böyle bir şey bilmem ne falan filan. Matze de ona bir mektup yazıyor. Sevgili Canlı ben de bazen geceleri seni e, işte nehrin kenarında şarkı söylerken görüyordum zaten. <gülüyor> diye. Bu arada bir olay daha oluyor aslında. Yani bu arada bir olay daha var. Ya yani kısacık kitap içinde. Ne çok olay, neler, çok, ne çok olaydı. daha bağlı. Çok başındasın ama. Tabii daha pek bir şey anlatmadım yani. Küçük bir bölümünden söz ediyorum. Sonuçta bu bu canavar canlayı da aslında ziyaret ediyor. Hı. Canlı da bu ziyaretin üzerine işte işte Matsey'e hiç ulaşamıyor ama Matsey'e ulaşabiliyor bir şekilde. ve sonunda canavara da ulaşıyor. Hı hı. Ee, mesela kalp sesi olmayan bir canlı yani aslında bir insan. Ee, Aa, çok ayrıntıya girme evet. bak şimdi çok merak etmeye başladım. Ee, ve sonunda işte matze canlı falan işte güzel bir yere bağlıyorlar bu hikayeyi ve bırakıyorlar ama kiralık canavarın neden kiralık olduğuna dair bir izlenim vermiş olsam ne gerek? Yani kafamda bir şeyler ee, oluştu ama <gülüyor> muhtemelen tahmin ettiğim şeyler çıkmayacak ve çok işe Ya sevecek. Sonuçta şunu şöyle bir şeye denk geliyor diyebilirim. Biz yetişkinler çocukları anlamakta biraz zorluk çekiyoruz. Anladığımızı sanırız genelde zannediyoruz. yakınından ee, bile geçmez. Ve daha kötüsü, daha kötüsü var. Biz yetişkinler çocukları hizaya sokmak eğitmek onlara bir çeki düzen vermek falan gibi e, açıkçası boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz yani haddimizi aşıyoruz hı hı. E, bence e, ve bunun da belli karşılıkları var çocukları örseliyoruz bunu yaparken evet. e, aslında hikaye böyle bir yerde böyle buralarda geçen bir hikaye aslında e, bunu okumak yani bu kitabı okumak e, açıkçası yetişkinler için de çok kıymetli bence. Bu nedenle. Hı hı. Ne yaptığımızı bir görelim. Hani ne, ne yapıyoruz? Bir düşünmemizi sağlayacak e, bir şey bence bu. Çünkü gerçekten çocuklar çok kolay örseleniyor. Çok kolay örseleniyor. Yani zaten farkında bile varmadan örsleyebiliyoruz onları. Evet. Ha, örselenmesinler mi? Evet, hayat öyle bir yer. Hani şey değil, pürüzsüz kalmalarından bahsetmiyorum elbette ama e, bizim yaptığımız bazı şeylerin de Gerçekten gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. O yüzden söyledim bütün bunları. Ee, Kiralık Canavar, Andreas Steinöfel'in e, yazdığı ve e, e, Suzan Geri Dönmez'in Türkçe'ye kazandırdığı bir kitap. Tudem yayınlarından çıktı. Ee, ya Çok değerli buldum bu kitabı. Ee, çok anlamlı buldum bu kitabı o yüzden e, yetişkinlere de önerdiğim bir kitap. Yani, ee, bir de işte Henry Filer zaten öyle bir yazar. Özellikle evet, tavsiye evet. etmekte fayda zaten, var. Evet, Rico ve Oscar mesela enfes bir kitaptır. Hani onu da okuyun. Ee, spagetti Canavarını ben okumadım ama e, evet, sen okudun. Skı dostlar uçan. ve e, uçağın Spagetti Canavarı. Yani onu da ben de okuyayım. Hepimiz okuyalım. Ee, bu kitabı da armağan edelim kiralık canavarı. Evet. Ee, band kaydına birdolapkitap.com'da yayınlayacağız pazartesi günü. Yorum bırakan takipçilerimizden birine Tudem yayınlarından kiralık canavarı armağan edeceğiz. Lafı çok uzattım. Bir şarkı arası ve devam. Evet. Oh, no. yuri wa watia ni 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap. Acaba neyle devam ediyor? Babaannem Bir Gangster. Ahanda. <gülüyor> <gülüyor> i̇le devam ediyor. David Walliams'ın yazdığı bir roman bu. Epsilon'dan çıkmıştı. İllüstrasyonları da çok bilinen, artık Türkiye'de çok tanınan bir çizere ait. Tony Ross resmlemiş. Daha önce Bir Dolap Kitap'ta Canavar Dişçi hakkında yazmıştım ben. O sıralar yeni çıkmıştı. Yani yayın Türkçe'de yayınlanmış son kitabı Canavar Dişçi'ydi. Ee, Birbirlerinin devamı mı bu kitabla hiç, yani, hiç ilgileri yok. bir tane de Milyarder Çocuk var yine ha. aynı yazarın. Türkçe'ye çevirmiş kitabı. Ee, ben en son kitabını okudum. İlk o şekilde tanıştım. Ee, ve diyebilirim ki en ilk kitabı o. Canavar ha. Dişçi. Diğerleri daha önceki kitapları... Ee, birazcık çevirilerde problemler var yani üstünden geçilmesi gerekiyormuş ama öykü olarak da e, David Williams canavar dişçi de daha iyi bir yere gelmiş hmm. bence ilk okuduğumda bende ben Roald Dahl etkisi yaratmıştı ee, yani o Roald çok Dahl çok ciddi bir şey söyledin şimdi Evet yani bir Roald Dahl kadar değil ama... Yok, ama etkisini yarattı diyorsun Evet öyle. zaten bir yerde okumuştum galiba Roald Dahl çok sevdiği ve e, Hı -hı. örnek aldığı yazarlardan biriymiş. E, hani Roald Dahl'da böyle bir hınzırlık, Hı -hı. haylazlık vardır ya ona özgü bir haylazlık ama bir yandan da hep e, nasıl diyeyim ezilen, kaybeden, e, yaralı bir tarafı olan çocuk Hı -hı. karakterleri vardır. Canavar dişçideki çocuk da öyle işte babası maden işçisi olduğu için işte ciğerlerinden ağır hasta hmm. yani evde ve çok zor şartlarda yaşıyorlar ve yine Roldal'ın cadılarındaki o baş cadı gibi bir dişçi hmm. kadın kasabaya gelip çocukların dişlerini oy oy oy oy söküyordu felaymış. ve bir tek bizim çocuğun da dişleri çok alfi <gülüyor> <gülüyor> kadın onun peşine düşüyordu falan böyle bir diş macerasıydı. Çok eğlenmiştim. Sonradan diğer kitaplarını da e, alıp okudum. Bunlardan işte babaannem bir gangsterde de yine yalnız bir çocuk var. Yani anne evet. babası ve bir babaannesi var ama anne babası e, televizyondaki dans yarışmasına kafayı takmış durumdalar. Hani böyle haftalık yarışmalar olur ya. Hı -hı. Herkes ekran başına toplanır, jüri olur falan. Evet, evet. Yani Türkiye'de de envai çeşit. Evet. E o, o, o yarışmalar gibi bir yarışma düşün Anneyle baba buna takmış durumda. Oradaki işte spikere anne aşık zaten falan. <gülüyor> tek hayattaki tek tutkuları bu. Hafta sonları özellikle cuma geceleri işte o e, yarışma akşamı kendilerini oradan ayıramıyorlar. Gidiyorlar bazen stüdyoda falan izliyorlar. Ve o günlerde de cuma günleri e, kitabımızın kahramanı olan çocuğun en e, kabus günü çünkü babaannesine götürülüp bırakılıyor o gün. Babanesi bakıyor ona. E, babaannesi de sürekli lahana yiyen, <gülüyor> evi lahana kokan, e, akşamlar işte benle e, beni diyor ona. Beni denmesinden de hiç hoşlanmıyor. E, scrabble oynamaktan hoşlanan böyle yaşlıca <gülüyor> bir kadıncağız e, ve hep aynı şeyler her cuma artık ben için eziyete dönüşmüş durumda. Nefret ediyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü onu dinleyen bir anne babası da yok. Çünkü onlar ayrı bir alemdeler. Hmm. Böyle yalnız mutsuz bir çocuk aslında. Bir yandan da kafası da iyi çalışıyor. Ee, ve bir gün bir biçimde babaannesinin bir şeyine tanık oluyor. Yani bir kulak misafir oluyor. Bir şeyler görüyor. Bazı mücevherler. Böyle hmm. bir konuşmalar. Ee, işte gizli gizli planlanan bir şeyler var yani hmm. bir hisse kapılıyor ve e, en sonunda babaannesi ağzındaki baklayı çıkarıyor aslında bir e, azılı bir haydut hala daha babaannesi işte mücevherlerini gösteriyor yani o pamuk ne aslında hala aktif bir e, evet e, işte bir bir gizli acan gizli işte hırsız acan <gülüyor> değil de e, yıllarca bu işi yapmış ee, ve bu sırrını sonunda torununu açıklıyor ee, bir anda işte ben, ben için her şey değişmeye başlıyor tabi ee, yani hayal ettiği babaanne böyle biri değil ee, ama e, bir yandan da böyle biri sanırım yani çünkü çok sıkılıyordu bir versiyonda <gülüyor> evet yani bir anda babaanne ile konuşacak yeni konular çıkıyor yani Scrabble oynamak yerine işte babaanne ona eski soygun anılarını anlatıyor işte bir tane kod adı vardı şimdi unuttum ama işte ne Kara Kedi mi öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> baya camiyanın tanınmış simalarından <gülüyor> soyguncu bir babaanne e ve iş öyle bir noktaya varıyor ki e ben ve babaannesi Londra Kulesine gidip Hı. Kraliçenin, Elizabeth'in işte kraliyet mücevherlerini soymak için <gülüyor> bir operasyon planlamaya başlıyor. Bu noktaya varıyor. Güzel. Ee, anneyle babanın tabii ki tabii haberi yok. Tabii ki onlar yok. dansta. Ee, i̇şte her şey planlanıyor. Ee, o arada babaanne bir hastalanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ama işte sonradan torunun ikna ediyor. İyiyim. Her şey yolunda ve devam edeceğiz. Planlandığı Hı -hı. gibi olacak her şey diyor. Ve gerçekten de Bunlar işte balık adam kıyafetleri, özel ekipmanlar, konservede lahana çorbası, oh. <gülüyor> o, o hep var. <gülüyor> Ve Londra'ya doğru işte bir tane şey var babaannenin. küçük bir mobilyeti var. Onunla. Onun aradaşı işte <gülüyor> çok gerekmedikçe kullanmıyor ama işte geceirse sonu atlıyorlar torunuyla gidiyorlar. Yolda işte bir polis durduruyor ama işte Londra'da stretch film bilmeciler Derneği'nin. Ne? <gülüyor> Çünkü streç filme doluyorlar bazı şeyler ıslanmasın diye. Polis de ha öyle mi? Ha tabii hanımefendisi eskortluk yapayım oh, diye <gülüyor> Londra'ya kadar götürüyor bunları. İşte e, Londra'da işte Londra Kulesi'ne gitmek için nehrin altından e, yol aşacaklar, kanalizasyondan geçecekler. Bütün şeyleri planlamışlar. Vay arkadaş. Bayağı böyle heyecanlı, soluksuz bir e, operasyon. Hani şey... Ocean's Eleven'daki <gülüyor> <gülüyor> tiplerin planlarını düşün, onu bir yaşlı evet, bir dizi vardı ya, evet, yani. onu bir küçük oğlan çocuğu ve bir yaşlı babaanne uyarlı öyle bir şey. Peki eğlenceli görünüyor ama yani e, e, e, hızlı da anlatım da hızlıysa eğer? Evet yani esprili e, bir dili var David Walliams'ın resimler zaten Tony Ross olduğu için. Yani, oh hızlılık muziklik hissediği Aha. var. Şurada bir kraliçe Elizabeth'in gecelikli ve Hay Allah ya. tavşancıklı <gülüyor> ve ördekçikli pufidik evet terlikleriyle ya, çizimi var. <gülüyor> Elizabeth basıyor bunları. <gülüyor> ee, ama yani o, o kısmına girmeyeyim. Evet girme. Yani, yani heyecanlı kaçmasın. Gerçekten ki, bu yaşlı kadın ve çocuk bir soygun planlıyorlar. Ama tabii şey soygun burada işin. Komik kısmı, fantastik kısmı bir yandan burada e, bir İlişkileri çocukla bir yaşlı herhalde. insanın değişen ilişkisini anlatıyor aslında. E, bakış açıları değişince karşımızdaki insanı da farklı bir biçimde görebileceğimizi gösteriyor. Hmm. E, sonuçta kitabın başındaki benle, sonundaki, sonundaki ben, ben e, ve ba babaanne aynı aslında ama o da işte tor torununu... O yaşından Biz sonra onu yeni yeniden bir keşfediyor. Hı, evet. yani o da onunla bir yani iletişim kanalı kuruyor bir biçimde Yani değişim dönüşüm gerçekleşiyor ve olması evet. gerektiği gibi oluyor. Peki annesiyle babası ıslah oluyor mu? ıslah ee... dedim dikkatini çekerim. <gülüyor> kısmen diyelim. Yani biraz mesela benin en büyük tutkusu e, tesisatçılık. Ha. bu boru işleri. Aa, ne güzel. Ama e, annesiyle babası onun dansçı olmasını istiyorlar. Hı. <gülüyor> işte özel kostümler falan hazırlanıyor öyle bir kostümlü bölüm var yarışmaya katılacak zorla çocuğu şeye sokuyorlar dans yani şimdi olay öyle bir tersine çevrilmiş ki yavrum sen dansçı ol hobi olarak yine tesisat döşersin <gülüyor> gibi oluyor yani hani. evet yani işte o şey dans yarışmasına katıyorlar da çocuğu o da gidiyor da böyle garip bir saçma sapan bir duruma düşüyor kim bilir ne kostümler giydiriyorlardır evet şurada bak sana göstereyim eee Aşk bombası. yani ha, <gülüyor> Çizimlerle adı, anlatılmış dans. Orman diyarı, meyve kokteyli, e, fırtına ve şimşek gibi temaların içinden işte buz ve dilim, çalılar ve porsu ve he, her birinin bir çizimi vardı. Kostüm ha. tasarımı. E, en sonunda işte e, aşk bombası denilen modeli seçiyorlar. Tabii ki ben e, bu konuda yeteneksiz olduğunu kanıtlıyor <gülüyor> ama sonuçta anne baba da değişiyor. Evet bir, bir miktar onlar hmm. da hani çocuklarının isteklerini, ilgi Başka alanlarını bir şey keşfediyorlar. Güzelmiş. Ee, eğlenceli okuması güzel, keyifli bir kitap böyle bir solukta okunan. E, hani dünyanın en güzel hikayesi mi dersen değil ama... Ama yeterince eğlenceli okuması. Evet yani önemli yani. olan da hani, o evet. bence. Ee, Babaanne bir gangster. Epsilon yayınlarından çıktı. David Williams yazmış, Tony Ross resimlemiş. Ee, hemen dilimize çeviren de söyleyeyim. Deniz Hüsrev. Evet, güzel, eğlenceli bir kitapla bitiriyoruz bu evet. hafta yayını. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere o halde. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dolap kitap. Için çocuk Kitabı Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiye Kitap Dostu sizin okulu sundu